Hepinize hoş geldiniz. Sevamla, hayırlıca, müthiş bir kişilik olması, geldiğiniz insanla geçtiğiniz üniversitenizin yüzde bir öğretim üyesi, yani bir adam, yani iki milyon insan anlamında bir bir kişi, ülkede bu OK boyunca, yapıyor Dostum ben de üniversitedeki çalışmalardan kendisini tanıyordum ama ben kendisi de, kendisi ilgili bir şeyler söylemek isteyebilirim. Bunu ben sizin boyutlamazsam var rahat olur, elinizden tutsanız var rahat olur. Sakın mısın? Hoşçakalın, hoşçakalın. Çaklar mısın? Badalyayı da Yok, şimdiden çıkartın. Ben hep bahsettim için çok teşekkür ederim. Ee, doğruyu söylemek gerekirse ben bilgim toplandıları. Ama e, böyle yeni üzerinde gerçekten bir şey üstündüğümde çok önemli bir şey. Tekrar dağım için teşekkür ederim. Çok Tabii biz hep işin teknolojisini anlamaktan e, hiç e, konuşup etik kısmına veya terslik kısmına hiç e, e, girip bütün tür konularda e, konuşmadık ama Yelda'nın benden özellikle rica ettiği biraz daha teknikten uzaklaşıp bütün konulara yönelmek için e, Umarım değilsiniz <gülüyor> konuşmamı e, 1996 yılında e, ilk Somatik klonlamanın sonucu olarak Doğan'in doğumu 1997 yılında biraya getirildi ve bu haber gerek bilim çevrelerini gerekse halk üzerinde çok büyük bir e, tepki uyandırdı. Bir kısım e, bu işi çok e, bilimsel açıdan çok büyük bir gelişme olarak görürken bir kısmı neredeyse insanlığın sonu gibi yani çok e, kötü bir bilimsel gelişme olarak değerlendirdi. Ben biraz seyitim da e, tabi bu işi e, yapan bir kişi olarak da daha çok biraz e, taraf olarak <gülüyor> bahsedeceğim. Biz de e, 2007 yılında ülkemizin ilk dokuzularının e, doğumlu için uğraştık ve yaklaşık üç yıllık bir çalışmanın sonucunda ee, önce Oyalı, 21 Kasım 2007 tarihinde, arkasından da bir hafta sonra Zarife ismini verdiğimiz bütün kudumuz dünyaya geldi. Ee, Oyalı'nın isim babası Şafak Bey'dir. Ee, Bazı arkadaşlara söyledik ya, hangi kızlar bilmiyorsunuzdur. Oyalı'nın doğumunda bizimle beraberdi. Ee, o mevganımıza o da tanık oldu. Ve sonuçta sağlıklı bir e, yavrunun doğması ve herhangi bir e, sorun olmadan 3 e, senedir yaşıyor olması tabi bize oldukça sevindiren e, bir durum. E, gerek Dori'nin doğumundan sonra gerekse e, bizim Oyalaköz evimizin doğumundan sonra tabi birçok hevki yoldaştık. Fakat biz e, Dori'nin ee, doğumunda yaşanan tehlikelerin bir çoğu, bunu bir Türkiye'de yaşamadık. Aslında herkesin Müslüman bir ülkedir. Böyle bir doğumdan sonra e, din çevreler olsun, o, halktan acaba negatif bir şey gelecek mi birçok e, basın mensubu da bu soruyu sordu. Bazı forum sitelerinde pek çok negatif yorumlarla karşılaşmamıza rağmen, biz sürekli pozitif bu da ki çok sevildi. Gerçekten e, Türkiye bu açıdan dinsel gelişmelerin yanında ve e, dini kurumlardan da özellikle kurban bayramında böyle o, o yalanın doğumu o dönemdeki e, işte kocalarla olsun, ilahiyat fakültesinin ödünce bir olsun, görüşmelerde de herkes kullanan e, hayvanlarında normal hayvanlardan bir farkı olmadığını yani e, daha yeni yeni oluşan bazı gelişmelerin bir sene önceki şeylerde, e, konuşmalarda, basına açıklamalarda Türkiye'de kabul etmişlerdi. O yüzden çok serindiriciydi bizim için. Tabii e, klonlama deyince insanların en çok karşı çıktığı şey, e, acaba bu insanlarda uygulanabilir mi? Yani hayvanlardaki bu gelişme... Acaba insanlarda da e, bazı amaçlarla yavruların doğumu için kullanılabilir mi? En büyük sorun buydu. E, özellikle Amerika'da e, bazı gelişmelerin önünü e, kapayabilmek için hemen e, Birleşmiş Milletler'e bir e, tasarı verildi. Ve e, Bush, özellikle Bush hükümeti zamanında, e, Bush, e, George Bush'un başkanlığı zamanında bu e, birçok kısıtlamalar getirildi. Sadece e, klonlama değil, özellikle de e, insanlarda en çok kullanılması düşünülen bir klonlama gibi olan e, terapotik klonlamayla ilgili yani e, tedavi etmeye yönelik bir klonlama birisinin önü kesildi. Bununla ilgili çalışmalara hükümetikten hiçbir kaynak aktarım ile ilgili büyük hesaplar görüldü. Aynı zamanda tabi e, İslam Din adamları da, e, kilise her zaman e, bunun karşısında olduğu yere klonlamak gerekse klonlamayla beraber yürüyen yani bazı e, bi biyoteknolojik gelişmelerle ilgili olarak. <gülüyor> ben e, biraz kısaca acaba neden bu teknolojiler uygulanıyor? Çünkü e, bir şeyle ilgili fikir sahibi olabilmek için biraz olsun bunun nedenini iyi anlamamız gerekiyor. Aslında iki ana amacımız var hayvanlarda klonlamayı uygulayabilmek için. Bu ilk amaç hayvancılık alanında belirli getirilere sahip olabilmek. İkincisi ise tamamen insanları ilgilendiren medikal amaçlarla gerek klonlanan hayvanların kullanımı gerekse insanlarda asıl en büyük tartışmalara sebep olan etik tartışmalara sebep olan teropatik klonlama dediğimiz bir insan embriyosunun klonlanmasını içeren çalışmalar. Ee, hayvancılık dediğimizde zaten e, son günlerde yaşanan krizlerden de herkes çok yakınen e, işin içinde oldu. Ee, elit çiftlik hayvanlarını oluşturmak amaçlıdır. Yani ee, mümkün olduğu kadar az girdiyle çok ürün veren hayvanlar elde etmek hayvancılığın amaçlarından bir tanesidir. Tabi bu, bu hayvanları elde edebilmek için yıllar süren hayvan ıslahı dediğimiz bazı teknolojilerle fakat bunlar e, transgenik teknoloji gibi genlerle oynama değil de iyi genlerin yaşaması kötü genlerin ekarte edilmesiyle ilgili doğal süreçleri kapsıyor. Fakat bunlar ...çok uzun yılları alan gelişmeler. Bunlar sayesinde elde edilen çiftlik hayvanları... ...tabi belirli bir ömürden sonra ölüyor. Tabi bu kaybın önüne geçebilmek için... ...erkek hayvanlarda bazı yine biyoteknolojik gelişmeler var. Bu hayvanların spermaları dondurulabiliyor... ...ve bu hayvanların yavruları kendileri ölse dahi yıllarca sağlanabiliyor. Fakat çok üstün özellikle dişi hayvanlarda aynı şeyi sağlamak mümkün değil. Ben izninizle ceketimi çıkarabilirim. Bayağı sıcakmışım ısınacağım. Teşekkürler. Dişi hayvanlarda da bunu yapmak için bazı teknikler, biyoteknolojik yöntemler mevcut. Bunlar özellikle embriyolarının alınması bu hayvanların yine dondurularak saklanması ee, yine eğer bu hayvanlar erken yaşta ölürse yumurtalarını yumurtalıklarının elde edilerek bunların gerek dondurulması gerisi buradan elde edilen yumurta hücrelerinin in vitro teknikler yardımıyla tekrar embriyo haline getirilmesi gibi teknolojiler var fakat bunlar yine de sayıyı istediğimiz düzeye kadar artıramıyor yani erkeklerde elde edilen ee, sağlanan yarar dişi hayvanlarda elde edilemiyor. Ee, o yüzden de klonlama dediğimiz teknoloji bu tür hayvanların çoğaltılmasıyla ilgili çok büyük bir kaynak olarak karşımıza çıktı. Ee, herhangi bir hayvanın küçük bir e, deri hücre e, topluluğunu alarak bunları e, kültürde çoğaltmamız mümkün. Yani hayvana herhangi bir zarar vermeden ve bu hücrelerin dondurularak saklanması ve hayvan öldükten sonra bile onunla aynı genetik yapıya sahip hayvanlarla bir sürü oluşturmak bile gündemde. Fakat tabi e, bunun sağlanabilmesi için klonlama yönteminin e, başarı şansının çok daha yüksek olması e, gerekiyor. Çünkü siz e, şu andaki en iyi şartlarda bile yüzde 2'yi geçmiyor. Yani klonlanan Embryolardan yavru doğum oranı. E, fakat tabi e, günümüzde çok sayıda araştırma yapılıyor bu oranları artırabilmek için. Eğer bu sağlanabilirse e, ileride belki e, tabi ki doğala e, karşı çıkacak fakat hayvanları düşündüğümüzde özellikle de eti, sütü için yetiştirilen hayvanlarda belli bir yaşa kadar bunlar yetiştirilip kesiliyor. Ee, sadece ürüne yönelik yetiştirilen hayvanlarda klonlama yöntemiyle sürünüzü oluşturabilirsiniz ve bu hayvanlar e, yaşlandığında ikinci bir sürü yine klonlama yöntemiyle ortaya konarak böylece e, aynı düzeyde e, en üstün verim özelliklerini devam ettirmeniz mümkün olabilecek. Son yapılan açık, açıklamalarda gerek e, Amerika FDA Kurumu gerekse Avrupa e, Gıda Dairesi klon hayvanların e, ürünlerinin kullanılmasıyla ilgili e, çok da negatif bir e, sonuç olmadığını bu nedenle de e, bu hayvanların ürünlerinin kullanımının bir sorun yarat, yaratmayacağı konusunda açıklamalar yaptı. Tabi e, bu açıklamalar yine de istenen e, rahatlamayı oluşturmadı. Yine insanlar e, bir hayvan klonsa onun etini e, yemeyi veya sütünü içmeyi e, biraz çekinerek yerine getirebilir. Fakat e, klon hayvanlardan doğan yavruların kesinlikle herhangi bir sorunla karşılaşmayacağı ve e, normal yollarla doğduğu için klonlamanın herhangi bir negatif özelliğini göstermeyeceği de ...herkes tarafından biliniyor. Yani ilk etapta belki... ...flon hayvanlarla ilgili... ...belli bir çekince olsa bile... ...o hayvanların... ...birinci nesil yavrularından... ...çok daha... ...kolay kaydanılabilir... ...gözüküyor. Bunun dışında... ...soyut tehlikede olan... ...hayvanlar ve soyut tükenmiş... ...hayvanların tekrar doğaya... kazandırılması amacıyla... ...flonlama uygulanıyor. E, tabi insan eliyle yapılan e, birçok şehirleşme olsun, e, av, avlanma olsun, e, yine e, bu hayvanların yaşam alanlarının tahrip edilmesi sonucu çok sayıda e, canlı suyu tükenmiş ya da tükenme tehlikesi altında. Ülkemizde de bu hayvanlardan çok sayıda var. E, Bunlarda klonlama ile e, çünkü bu hayvanlarda bir de şöyle e, zor bir e, var. Bu hayvanları klonlamaya taktığınızda sizi klonlamada kullanmanız gereken iki hücre var. Bunlardan bir tanesi de yumurta hücresi. Eğer elinizde yumurta hücresi yoksa yani o türe ait veya o ırka ait ve veya ona çok yakın bir tür. Örneğin mamutların tekrar mamutlarla ilgili çok sayıda çalışma var. Ee, bu çalışmalarda fil e, yumurta hücresinden yararlanılabiliyor. Böyle yakın türler denenebiliyor. Yine fazmanya e, e, kaplanı ile ilgili e, köpek gillerden kullanılabiliyor. Bu tür e, çalışmalar var fakat henüz soyu tükenmiş bir hayvanın klonu elde edilemedi dünyada yapılan çalışmalarda. Ama soyu tehlikede olan hayvanların e, evcil hayvanların yumurta hücreleri kullanılarak e, çoğaltılabilmesi ve tekrar doğaya salınması e, mümkün bir teknik. E, çok yüksek e, başarı oranları olmasa da bu mümkün gözüküyor. Pet hayvanlar e, ülkemizde de son yıllarda oldukça arttı. E, neredeyse evlerin çoğunda artık kedi ya da köpek mevcut. Tabi bu hayvanlar bir aile e, bireyi gibi görülüyor ve vefatları, ölümleri sonucu e, çok özellikle çocuklar olabiliyor. Yine ailede onu çok seven kişiler. Yani benim tanıdığım depresyona girmiş hayvanlar öldükten sonra birkaç kişi var. E, Tabi bu hayvanların tekrar e, benzerinin genetik olarak eşinin e, ikizinin yapılabilmesi e, klonlama yöntemiyle mümkün. Ama bunun Bununla ilgili etik tartışmalar diğer hayvan türlerine göre çok daha fazla. Onlara birazdan geleceğim yine. Medikal alanda ise öncelikle terapyatik klonlama dediğimiz bir insan embriyosunun klonlanması ve bu insan embriyosunun belli bir yaşa kadar imdiki ortamda, vücut dışı ortamda geliştirilmesinden sonra bu e, yavruyu oluşturacak hücrelerin embriyonik kök hücrelere dönüştürülmesi ve bu sayede de bazı hastalıkların tedavi edilmesi. Yani bu üzerinde dünyada en çok tartışılan klonlama yöntemi ve e, birçok ülke e, bunu kesinlikle reddetmiş durumda. Fakat e, geri dönüşümsüz doku dejenersi seyreden birçok hastalıkta bu e, bu hastaya ait hücrelerden, sağlıklı hücrelerden ve işin en önemli kısmı sınırsız sayıda hücreden bu hastalığın tedavisinde yararlanmak birçok hasta için çok ümit verici bir seçenek olarak bir yerde duruyor. Bu hastalıklar içinde çok rastladığımız felçleri sayabiliriz özellikle omurilik zedelenmelerinden sonra ortaya çıkan yani diyabet hastalığından tutun parkinson'a kadar birçok hastalık bu şekilde hücre ve doku ile seyrediyor ve en önemli tedavi yöntemi oradaki süreci devam ettirecek sağlıklı hücrelerin yerine yerleştirilmesi. Yine kalp krizleri de böyle hatta kalp krizlerinde bu tür yöntemler uygulanabiliyor. Yani hastadan alınan başka kök hücreler kemik iliğinden ya da kandan elde edilen kök hücreler buraların tedavisinde kullanılabiliyor. Fakat embriyonik kök hücre tüm hücrelere dönüşebilme yeteneğinde olduğu için çok daha fazla şeyler vadediyor ve bu yüzden de birçok araştırmanın konusu ama henüz daha hastalıklarda kullanma aşamasına gerekli izinleri alabilmiş aşamada değil. Bir başka e, kullanım amacı transgenik hayvanların elde edilmesi. E, transgenik hayvan deyince hemen akla fareler geliyor. E, 1970'li yıllardan itibaren, 70'li yılların ortalarından itibaren ilk transgenik fare elde edildikten sonra e, birçok hastalıkta e, hastalık modeli olarak oluşturuldu bu hayvanlar. Ve e, bu sayede bu hastalıkların gerek etiyolojileri, yani e, neden oluştukları ve bunlarla nasıl savaşılabileceği, nasıl tedavi yöntemlerinin uygulanabileceği konusunda çok değerli sonuçlara ulaşıldı. E, bu açıdan transgenik teknoloji e, günümüzde en çok uygulanan teknolojilerden bir tanesi. Özellikle bu tür laboratuvan hayvanları oluşturabilmek için. Fakat bunun dışında e, iki önemli kullanım alanı daha var. Eee onu daha sonra anlatacakmışım. ilk geri tekrar geri döneyim. Onları birazdan anlatayım. Ee, bu gördüklerimiz Anadolu Yaban Koyunu e, denen ve Konya civarında e, bir dağ, dağlık bölgede e, sayıları oldukça azalmış, yaklaşık e, 400 baş kalmış hayvanlar. E, bu hayvanlar boynuzları çok değerli. Erkekler sadece boynuzlu. Boynuzları çok değerli olduğu için e, Yurt dışından av partileri düzenlenerek e, izin veriliyormuş bunların avlanılmasına. Yani işte 50 bin dolar civar dediler bir boynuz. E, fakat sayıları çok azalınca alınca kuruma altına alınmış. E, fakat galiba geçen sene ya da evvelki seneydi e, bu hayvanlarda bir hastalık, salgın bir hastalık çıktı. Ve sayıları çok daha hızlı azaldı. Ee, o zaman neler yapılabilir diye e, bizi de istediler. Biz de ile en azından bu hastalık e, hastalığın araştırılmasıyla ilgili bir küçük sürü oluşturalım dedik. Fakat yine de e, gerekli izinleri alamadığımız için bu çalışmayı yapamadık. E, şu an sayıları sanırım 300'ün altına inmiş durumda. E, ve hastalık da halen devam ediyor. E, erkekler ayrı yaşıyor. Dişiler Yavrularla beraber ayrı böyle sürüler halinde yaşıyorlar. Ee, tabii bu tür değerlerin yok olması kimsenin istemeyeceği bir şey. Ee, ama e, klonlama yoluyla tabii bu, bu hayvanları çoğaltmak da e, sadece bir e, ilk adım olarak düşünülmeli. Daha ötesini geçmek sadece klonlamayla bu hayvanları üretmek zaten e, doğal olmayacağı için e, istenilen amaca ulaşmaz. Ama Belli bir çekirdek sürünün oluşturulması, eğer bir hastalık varsa, bir aşı oluşturulacaksa yapılacaksa, bunların bu hayvanlarda denenmesi ve yapılması e, klonlama sayesinde mümkün olabilir. Ben e, pet hayvanları size söylemiştim. Aslında kedi köpekte klonlama yapmak diğer hayvanların hepsine göre çok daha zor. E, i̇lk klon köpek 2005 yılında. ilk klon kedi 2002 yılında dünyada yapılabilmişti. Bir de şöyle bir sorun var siz bir kedi kolonladığınızda e, şu kedi'den alınan yücelerinin dolanması bu kedi dünyaya gelmiş Gördüğünüz gibi aslında şeklende birbirine hiç benzemiyor. Aslında aynı genetik yapıya sahip. E, Tabi bu da çok büyük etik problemlere sebep oluyor. Zaten aslında e, ölmüş çok sevdiğiniz bir hayvanın tekrar ee, doğması asıl istenen şey e, hayvan sahipleri tarafından. Bu başlı başına bir etik problem. Ama bunun dışında bir de e, sizin uzun uğraşlar sonucunda ortaya çıkardığınız 2-3 yavrudan hiçbirisi aslında ana hayvana benzememe ihtimaliyle doğuracak. Ve bu da e, daha başka etik problemlere yol açacak bir e, durum. Bu slide terapotik klonlamanın biraz daha iyi anlaşılabilmesi için koyduğumuz slide. Şu üstte gördüğünüz büyük hücremiz, bilastosist dediğimiz, insanı düşündüğümüzde dört günlük bir insan embriyosu. Aslında bu insan embriyosu değil ama yani dört günlük bir insan embriyosu aynı görünümü veriyor. Sağ tarafta gördüğümüz bir e, kitle, e, hücre kitlesi var. Bu kitle yavruyu oluşturacak olan kısım. Diğer e, tabaka halinde olan tek sıra hücreler ise e, plasenta dediğimiz yavruyla annenin bağla, bağlantısı oluşacak, oluşturuyorlar hücreler. E, terapotik klonlama dediğimiz klonlama türünde amaç hasta bir insandan e, bir somatik hücre alarak bunu klonlama yoluyla bir embryoya döndürmek. Ve bu klon embriyonun 4 günlük yaşa geldiğinde yani hücre kitlesi halindeyken embriyonik kök hücre dediğimiz vücuttaki tüm hücre tiplerine dönüşebilecek hücrelere bunları çevirebilmek. Şu ara, aşağıda gördüğünüz hücreler zengin hücreler, bunlar farklı hücreler. Çünkü iç kısım embriyonik kök hücreleri gösteriyor. Ve e, bu hücrelerin e, ortamlardaki e, ilave ettiğiniz bazı kimyasal maddeler, e, ortamdaki bazı değişikliklerle e, istenen hücre tiplerine dönüştürülmesi mümkün demiştir. Şurada görüyorsunuz e, en çok, en kolay dönüşen hücre tipi de kalp hücreleri ve e, sizin Petro kutunuzda bile böyle atan kalp hücrelerine e, ulaşmanız mümkün. E, Tabii birçok e, etik problemlerin en başında işte bu insan embriyosunun oluşturulması geliyor. Bu amaçlarda yani bir hastalığı tedavi etmek için bir insan embriyosu acaba kullanılabilir mi? Bu soruyla ilgili tabii çok büyük tartışmalar özellikle dini kesimler kesinlikle özellikle de Hristiyan kesim spermatozoomla Yumurta hücresinin ilk karşılaştığı andan itibaren bu bir insan yavrusudur ve hiçbir şekilde yani kalbi atmasa da herhangi bir organı olmasa da biz bunu insan kabul etmeliyiz diye düşünüyor. Ama bazı e, özellikle de mesela kürtajın belirli döneme kadar kullanılabildiği ülkelerde ise e, hayır belirli döneme kadar bunlar e, bir hücre yığınıdır. Ancak işte kalbe atmaya başladıktan sonra belirli bir yaşa geldikten sonra bunları biz bebek olarak insan yavrusu olarak sayabiliriz deniyor. Tabii eğer o 4 günlük yaştaki embryo bir yavru olarak kabul edilmezse tabii bu terapetik kullanmanın önü her ülkede açılmış olacak. Fakat Birazdan da göstereceğim. Birçok ülke bunun karşısında olarak oy verdi ve bunun yasaklanması ortaya çıktı. Burada da bir şeyde görüyorsunuz. Bir tanesi hastalığın tedavisini beklerken ölüyor. Diğeri ise ben de kullanılan embryoydum diyor. Fakat tabii tartışmalar hala devam ediyor. Özellikle Amerika'da bunun tartışmaları buş yönetiminden itibaren e, çok fazla yapıldı. ve e, aslında özellikle bunlara bir insan embriyosunun katledilmesi e, olarak görülen e, bu hücrelerin embriyol kök hücrelere dönüştürülmesi hadisesi e, tabi başka alanlarda hiç bunlara uymayan liderler tarafından yapıldığında pek e, normal karşılanmıyor ama yine de bu tür e, şeyler bu iki dönem boyunca kesinlikle bunlara izin kesin verilmiyor. Şurada tam okunmuyor <gülüyor> ama burada da doktor hastaya e, çok kötü bir hastalığınız var. Fakat e, em, e, kök hücre tedavisi yapılan bir yerde bunu tedavi ettirebilirsiniz. Her yerde bu yapılabilir Amerika harç diyor. Çünkü Amerika uzun süre buna karşı çıktı. Fakat e, Obama geldikten sonra e, ilk yaptığı işlerden bir tanesi de bu embriyonik hücre çalışmalarının e, sınırlı laboratuvarlarda çalışılması için e, bütçe vermek oldu. ve Bu da tabii çalışmaların artırdı. Burada gördüğünüz transgenik hayvanlar tabii transgenik teknolojiden ee, bahsetmiştim. Klonlama yöntemi bu transgenik teknolojinin çok daha kolay uygulanabilir olmasını sağladı. Ee, farelerde zaten kolay uygulanan bir teknoloji bu teknoloji. Fakat diğer hayvan türleri, özellikle çiftlik hayvanları, domuz, kedi, köpek gibi hayvanlarda bu yöntem çok zor. Çünkü e, embriyonun yapısı çok farklı bu hayvanlarda. Bazı e, bu tür çiftlik hayvanları ve kedi köpek gibi hayvanlarda embriyonun içerisinde çok fazla lipid tabakası olduğu için sizin e, o istediğiniz geni verebileceğiniz bölgeleri bulmanız çok zor. Fakat farelerde bu çok kolay. Ama klonlama yöntemiyle şöyle bir sol üstteki hücre kültüründe e, siz hücrelere istediğiniz geni ver, verebiliyorsunuz. E, çok değişik yöntemler var. Bu rekombinant DNA teknolojisiyle 70'li yıllardan itibaren uygulanan kolay teknik. Tam yüzüküm bilmiyorum ama o sadece şeyde e, floresan ışık altında yeşil boyanan hücreleri seçerek e, bir embriyolu oluştururumuz. Bu elde ettiğimiz embriyolarınızda sizin %100 transgenik oluyor ve o, o embriyoların transferileri siz istediğiniz geni e, geçirdiğiniz transgenik hayvanlar elde edebiliyorsunuz. Tabii burada asıl amaç böyle renkli hayvanlar elde etmek değil, ee, özellikle çiftlik hayvanları düşünüldüğünde asıl amacımız e, sütünden veya bazı vücut sıvılarından e, ilaç ham maddeleri üreten e, protein karakterindeki ilaç ham maddeleri üreten hayvanlar elde etmek. Bu bize e, bu ilaç ham maddelerini çok daha diğer tekniklere göre ucuz e, ve daha bol miktarda sağlayabiliyor bunun için özellikle klonlamadan sonra çok sayıda çalışmalar yapıldı ve sonuçta keçilerden keçi sütünden elde edilen ilk ilaç 2006 yılında Avrupa İlaç Dairesi tarafından onaylandı. Yani keçi sütünden elde edilen ilk ilaç ve hemen arkasından tavşan sütünden elde edilen bir ilaç daha onaylandı. Tabii bundan sonra bu market iyice çok fazla çalışmaya maruz kaldı ve sonuçta da birçok protein yani yüze yakın protein bu şekilde daha kolay, daha ucuza üretilebilir mi diye çalışmalar devam ediyor. Biz de bir sonraki adımımız klonlamadan sonra bu şekilde ülkemiz için... Ülkemizde en çok kullanılan ve çok pahalı olan ilaçların acaba üretimini sağlayabilir miyiz düşüncesiydi. Ve bu konuda da çalışmalar yaptık. Şimdi sonuçlarını bekliyoruz. Eğer pozitif sonuçlar elde edersek, yani ülkemizin ilk ilaç üreten koyunlarını üretmiş olacağız. Ben bir internetten buldum bu konudaki soruları ne tür sorunlar ortaya çıkabiliyor? Yani etik konular nedir buralarda? Özellikle de transgenik hayvanlar düşünüldüğünde. Tabii çok güzel sorular var ve bunların hepsine de cevaplar var. Şimdi transgenik kombinasyonlar acaba türler arasındaki sınırı belirsizleştirebilir mi? Yani burada çünkü siz hayvanlara gen transferi yaparak birbirine daha genetik açıdan yakın canlılar oluşturabiliyorsunuz. Ama e, aslında doğallı düşündüğümüzde de hayvanlar olsun insanlar da bile var. Yani büyük e, memeliler de dahil olmak üzere. Hele e, şeylerde bakterilerde, e, virüslerde vesaire e, diğer hayvanlarda zaten büyük bir değişim söz konusu. Genetik değişim. O yüzden biz e, bir grip aşısını bir sene olduğumuzda ertesi sene ...tekrar olmak zorundayız. Çünkü o sene içerisinde grip aşısının tüm genomunda değişimler söz konusu oluyor. Yani doğada aslında bu değişim söz konusu ve, ve aradaki sınırlar da çok kesin çizilmiş değil. Tabii bu korku da doğal, çok doğru bir korku fakat belki zaten olan bir şeyin biraz daha hızlandırılması olarak düşünülebilecek bir yeri var. Yine acaba e, bu hayvanlarda, bu transgenik hayvanlardan elde ettiğimiz ürünlerde herhangi bir sağlık riski olabilir mi? Yine e, gerek bitkilerde bu çok tartışıldı GMO olarak. Doğadaki uzun süreli etkileri ne olabilir? Çünkü e, özellikle hastalık rezistansıyla ilgili, e, yani hastalık direncinin ile ilgili bitkilerde çok transgenik çalışma var. Ve bu... E, böyle olursa da doğada çok daha kolaylıkla yaşayabiliyor bu türler. Ve diğer türlere üstünlük sağlıyor. Yani siz o üstünlüğü genetik olarak o türe vermiş oluyorsunuz. İşte bu türlerin, bu genetik üstünlüğün bir negatif sorunu olabilir mi? Bunlar tabi çok uzun yıllar getirecek çalışmalar sonucunda ancak ortaya kalabilecek. Yine ne tür kontroller yapılmalı? Kimera dediğimiz Birkaç, bir birden fazla türün genomunun karışmasıyla oluşan hayvanlar, bu en çok yıllar önce keçilerle koyunlar arasında yapılmış çalışmalarda oldu. Acaba bu hayvanlara ekstra acılar çektirebiliyor muyuz? Gibi birçok sorun var. Tabii bu sorunlar, yine bir tanesi, bu girişimler normali tekrar tanımlamayı gerektirecek mi? Gerçekten? Ee, çok önemli bir soru. Ee, acaba bizim normal olarak tanıdığımız, e, tanımladığımız olaylar bu tür teknolojiler sonrasında çok büyük değişime uğrayacak mı? Ee, bu konudaki tabii e, haklı kaygılar e, ülkemizde de özellikle de bitkilerde, transgenik bitkilerle ilgili e, kaygılar sonucunda bazı kanunların ortaya çıkmasına sebep oldu. Ve e, bu e, kanunlarda en önemli maddelerden bir tanesi e, genetiği değiştirilmiş bitki ve hayvanların üretiminin kesinlikle yasaklanmış olması. Ama e, bu kanunda yine yapıverilen bir maddede de araştırmaların üstünün kesilmesini önlemek için de e, araştırmayı yapmaya yetkili kuruluşlara biraz daha serbestlik tanındı. Biz e, özellikle bu kanun çıkarılması sonrasında bütün üniversiteler yine araştırma kurumları çok e, heyecanlandı. Acaba hiçbir şey yapamayacak mıyız bundan sonra diye. Ama e, şu maddeyle özellikle belirlenen e, kapsamların dışına çıkmamak şartıyla ve bilgilendirmek şartıyla e, gerekli e, çalışmalar yapılabiliyor. E, 97 yılında yine Doli'den sonra e, yapılmış bir e, UNESCO'da e, bir şey var. Burada da yine e, özellikle insanlardaki reproduktif klonlamanın önünün kesilmesi amacıyla çok sayıda toplantılar yapıldı. Çünkü reproduktif klonlama dediğimizde bir canlının doğumu söz konusu. İnsanlarda da e, klon canlılar dünyaya getirilirse acaba bu canlılar e, farklı amaçlar için kullanılabilir mi? Bunlardan en çok e, düşürülen ise acaba bir organ donörü olarak bu canlılar kullanılabilir mi? Ama burada göz ardı edilen en büyük e, nokta bu canlıların da bir bebek olarak doğacağı ve bu bebeğin aslında o, o genomu alına yani o hücresi kullanılan, kullanılan kişinin e, aslında bir ikizinin olduğu yani yıllar sonra doğan bir ikizi olacağı ve e, bu bunların bir annesinin babasının olmaması gibi sorunlar nedeniyle e, bir köşeye atılmasının söz konusu olmayacağı. Çünkü sonuçta onu bir annenin doğuracağı. E, yani bunlar göz ardı edilerek işte acaba şeyler kurulabilir mi? Ordular bu şekilde kurulabilir mi? Veya bu çocuklar bir yerde sadece e, organ dönörü olarak e, yetiştirilebilir mi? gibi korkular var. Tabii bu kaygıların e, hiçbirisi de tamamıyla sininebilecek kaygılar değil ama e, yine de e, birçok teknolojik gelişmede olduğu gibi bir teknolojik gelişmenin önünü kesmek yerine e, bunları daha yapıcı hale getirmek her zaman için tercih edilmesi gereken şey. E, bu da e, Birleşmiş Milletler'de İnsan klonlamanın tüm formlarını yani replikatif klonlama için dahi insanlarda klonlamanın yapılmasını oylan e, oylandığı e, 2005 yılında 84 e, kabul oyunda bu kabul edildi. Yani insanlarda hiçbir şekilde klonlamanın yapılmaması kabul edildi. Türkiye burada e, Müslüman ülkelerle aynı şeyde kaldı, çekimsel olarak oy kullandı. Ee, bu da karşı olan ülkeler ise e, gördüğünüz gibi özellikle İngiltere başta olmak üzere bu konuda zaten e, başı çekmek isteyen ülkeler de buna karşı oy kullandı. Ama e, burada tabi lehte olan lehte kullanan Amerika daha sonra e, şeyin değişmesiyle, yönetimin değişmesiyle şey tarafında, yani diğer tarafa geçmiş oldu. Şapak hocam Oyalı ilk doğduğu zaman e, şöyle bir konuşma yapmıştı. Ben o konuşmayı unut, unutmadım hiç. E, yani teknoloji bizim hayallerimizle sınırlıdır demişti. Yani hayallerimizin gideceği yere kadar e, teknolojik gelişmeler devam eder demişti. E, evet, ben de buna inanıyorum. Tabii ki etik kaygılar aslında her zaman biraz bir adım geriden başlıyor. Çünkü bir anda bir bakıyorsunuz öyle bir teknolojik gelişme karşınıza çıkıyor ki ondan sonra insanlar durup düşünüyor. Ee, şimdi ne olacak diye. Ee, bunu bir arada götürmek her zaman insanlığın yararına. Ben böyle düşünüyorum. Ee, şu son olarak da oyalı 3 yaşında da tabii bu bir koyun görüntüsü değil. Ama oyalının bebeğinin görüntüsü. Çünkü içerideki yuvarlak noktacık. Ee, Oyalı'nın yavrusu iki aylık gebe oldu. Onun da haberini vereyim size. Ee, çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Umarım sıkılmamışsınızdır. <gülüyor> çok değerli çalışmalarınız için tekrar evlilerimi sunuyoruz. Ve zaten bir katkılığınız dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyoruz. Ve, her zaman olduğu gibi evet. sorular olacak. Eğer evet. ee, sorular varsa, bu istatistik konusunun teorik tarafı var, eğitim tarafı var, evet teorik ee, tarafı var. Hem, Hem, Hem sizin sentezi olan bir soru var. Ee, yani geleceği kendinizi e, nasıl hazırlayacağınızı bilmiyorum, ama hazırlamamız lazım belki. Evet. Evet. Çünkü gerçekten. Teknoloji muayyenin götesine geçiyor. Yani 10 yıllarlar 15 beş yıllarlar kim cümlen bir alet çıkarıp tüm emlerini koruyacağımızı öyle diyebilirdi. Yani o kadar sınırlı ki yani yer bildiğimiz muayyenin e, en önceden yaşayan bir yürüyen. Konuştuklarında denizaltı yani kimse hani bir şey gitmeye önü. Önü, önün, önü görmüş ama bunlar bizim hayallerimizin zorluyor. Birçok bilgisayar <gülüyor> kavramın gerginler konumundasını belirleyecek. Ona bağlı kısızlaşan toplumsal sorunlar yeni olabilirler ulaşacak. Topluluş sorunlar çıkacak. <gülüyor> Etik sorunlar onun peşinde gelecek. Evet, evet, iyi, iyi, iyi. <gülüyor> ee, şimdi sürü üreteceğim En çok <gülüyor> hisseden kendileri Açıklamaların içindeyimiz ve onlardan bireyler olup olmadığını Dolayısıyla bu türün çeşitliliği çok da zor. <gülüyor> ne getirileceklerden bahsediyorum. E, e, Tabii en büyük sorunu en çeşitli ada olması. Hatta türleri olamayacaksa ne olacak en çeşitli? E, ama e, benim başta söylediğim gibi sadece bireyleri ee, kısıtlı bir alanda bu uygulanabilir. Yani sadece e, ürün almak için belki bu uygulanabilir. Çünkü e, zaten amaç işte en iyi ürünü en e, kısa ve en ucuz yollar elde etmek ve bunu halka en ucuz e, şekilde sunmak. Ve tabii en sağlıklı e, şekilde sunmak. E, eğer siz genç kişilik azaldığında e, sonuç şu e, bu hayvanların yanları olmak. Ama sizden okul olmamayı kullanırsanız, yani sınıf oluşturmak için, tabii ki şu anki bir karar. Çünkü okul olmamın başarı şansı hala, şimdi bir tekniklerin işleri değil ve doğal yağlarda da bazı yöntemler oluyor. Bu da etik olarak çok tartışılan sorunlardan bir tanesi. Ama eğer belli bir aşamaya gelirse, ileride uygulanabilecek yöntemlerden bir tanesi. Yoksa tabii ki doğal, yani... E, kullanılmayla sürünün genetik çeşitliliği iyice azalttığınızda bu hayvanların e, yaşama gücü ve e, yavru e, üreme etmişleri devam edecek. Eç fiyatlarından bir şey söyleyebilir miyiz hocam? <gülüyor> hocam e, e, şu an için yok ama işte e, eğer yani üretim çok düşük çünkü yem fiyatları çok fazla ee, bizim özellikle Türkiye'de halkın elindeki hayvanlar istenen verim özelliklerine sahip değil. O yüzden de e, onlara yatırıcıları karayla aldıkları karar birbirini dengelemiyor. O yüzden de vazgeçiyorlar hayvancılık yapmaktan. Ee, yani birçok sorun var. Ee, bu sorunlar nedeniyle hayvan sayısı azalıyor ee, ve var et fiyatlarıyor. Ee, bu şekilde yani tabii ki çok fazla sayıda hayvan değilse kadar daha fazla yerlerimize gülse e, yani daha az e, yem vererek daha kaliteli kullanılmalar çok tatlı bir şey değil mi hocam? Yani Öncelikle kullanılmadan bir laboratuvarımız gerekiyor. Yani o labrı koyu oluşturmak için e, bazı cihazlarla bakar veriliyor ve o, o oluşturulma anında evet, biraz para harcayacaksınız ama ondan sonra bunun iddamesi o kadar şey değil, e, pahalı ki ücretin artmasındaki en büyük sebep başarı şansının düşük olması. Yoksa siz e, verdiğiniz endioların e, yarısını yavru olarak alsanız, e, bu çok daha düşük olur. Bu yavrundan önce ne kadar tese edilecek endiolar? Biz binlerce deneyiz. Ama tabii biz, bizim şöyle bir şanssızlığımız da vardır. E, biz tamamen evsinden tutarımızda bunu, bunu oturtmaya çalıştık ve işte. Bununla ilgili bir eğitim almadık Dük dışına gitmedik. kendi şartlarınızı da e, oluşturduk ve o dönemde de bizim labrubarlarımız da sürekli taşındı orada o odadan bu oraya, bu odadan bu odaya ve e, son e, kullanımayı yaptığımız labrubar çok küçücük bir odaydı, kapı açık, sinek cildesinde bir şeyler de sallandıydı, kapının e, kapanması içeride durmayı güçleştiriyordu. O şartlarda yaptığımız için biz çok fazla deneme yapmamız gerektirir. Yani dışarıda bir yavruf bunu çok daha kısa sürede ve çok daha az eğilmeye öyle gerçekleştirebilecek. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Başka şeyler yapıyoruz. Yani özellikle tansiyelik tekinci kulaşma gibi hastalık naklediğine yani çok güzel olabildiğin şeyler. Ama tabii tabi işte bunların hepsi aşılabilirse o zaman e, organ bekleyen hastalar e, bu tür eti için tüketilen hayvanlardan sağlanacak organlar da kavuşabildiğin olma geçebilir. Buyurun hocam. Aşağıda sözler bu kadar olmasının nedeni? Hocam e, şimdi Kullu olmamada yapılan şey somatik bir hücrenin e, özelleşmiş şimdikli ve yarımının tekrar yeniden programlanması sağlanıyor kullu olmada. Yani tekrar siz yarımını en büyük orada sıfırdan bir canlıyı üretebilecek hale getiriyorsunuz. veya e, onun için yarıyorsunuz bu hücreyi. İşte buradaki bazı yani e, normal fertilizasyonda bir yumurta hücresinin e, DNA'sı ile bir e, sperm hücresinin DNA'sı bir araya geldiğinde oluşan yeni bazı olaylar bu gücün dönüştüğümüz esnasında olamayabiliyor. Yani en büyük sorun bu. Yani bazı genler çünkü hem anneden geliyor hem babadan geliyor. Çünkü yani iki gen aynı anda e, bir şey görmüyor. Birinin kapatılması gerekiyor. E, veya ikisinin açık olması gerekiyor. İkisinin kapatılması gerekiyor. O kişiye özel olaylarda. Ama e, bunlar klonlama esnasında sağlanamıyor. Yani en büyük sorun, e, başarı şansının düşük olmasının en büyük sebebi bu. Ayrı bir işlem mi yapıyordun? Hocam, e, ayrı bir işlem aslında Dolly'nin doğumunda e, yıllardır uğraşan, yani 1800'lü yıllardan en güvenli klonlama çalışmaları var. E, ama somatik bir hücre ile klonlamanın yapılabileceği e, dobi'ye kadar imkansız görülüyor. Zaten bu kadar büyük bir yankı oluşturmasının sebebi bu. Çünkü e, bu şu anlama geliyor, erişik bir canlının siz takıp aynısını yani etik olarak yapmanız mümkün oluyor. Tabii bu insanların kendini kullanmasından değil, çünkü işte etik sorunlara bu nedenle yol açtı. Yoksa bir endüodan eskiden kullanılmamı yapılabiliyordu, bu çok büyük etik sorunlara yol açmıyordu. E, siz bu aldığınız şeyleri somatik hücreyi yumurta hücresinin sitoplazmasına yerleştiriyorsunuz. Ve bu sitoplazmanın e, içindeki bütün tespitleri, siz bilirsiniz ben de doğru bir şekilde açıklıyorum ama yani stoklazma ile mikros arasındaki bağlantıyı oluşturabilmek için yani aynı şeyle düzeyli olanı sağlayabilmek için somatik hücre sem açlığına bırakın. Ve o sayede ücretsiz kusunun dışına atılıyor ve tekrar yeni koyduğumuzda uyarılar verdiğinizde o bölünmeye başlıyor ve böylece en haline geliyor. Evet. bizim ilk evlat tek hafta anladığınız şey hep görsün alını, oraya transfer ediliriz tarzına düşebilirsiniz. Zaten ürün var mı olacak? Ondan önce Onlar bir başka işe. Evet. Peki doğal yağlılar ömürlerinde kuralların? Şu noktaya göre teravlinin sağlamsızlığı sorunu yaratıyor mu? Şimdi donide böyle bir sorun çıktı, yani onda teravlinin normal yaşlarına göre daha kısa olduğu zaten ortaya kondu. Fakat her hayvan türünde böyle bir duruma karşılanmada, özellikle maellerde, sırlarda <gülüyor> bir farklılık göz vermedi. Ki e, mesela sırlarla 13 yaşta bir sığırın da elde edildi. Onlarda telomerin kısağı olmadan da e, Biz Bizim boyalı ile zarif edildi. Ne zaman da bir hayvanı kullanmıştır. O yaklaşık 1 yaş civarıydı. O yüzden biz telomer analizi yaptırmadık. Yani zaten düşüktür, e, normaldir bir yerleri çok yapabiliriz diye düşündüğümüz için. E, o yüzden de yaşamında normal olacak diye bekliyoruz yani biraz e, şey e, fazla giyen giyen bir hayvan ama eee biraz öyle. Eee yaşamı çok güzel ama eee <gülüyor> bu da rağmen yani, eğer bir sorun olmazsa elbette onun yaşar gibi görünüyor. Şu an 3. yılında bir tebrikası yayında. E, Farelerde mesela doğan klon hayvanlar, hemen doğumden sene sonra farelerde klon hayvanlar elde edildi. Onlar hepsi ömürle birlikte yaşadı, yani normal ömür sürelerinde yaşadı. Farelerde fareler daha yüksekliğe elde ediliyorlar mı? Değil, yani klonlamada verim çok yüksektir. Ama transferin hayvan elde etmedi farelerde çok yüksektir. Yani yüzde yedi, yüzde hatta bazı gibi teknikler yüzde yedililere kadar çıkabiliyor her çeşit, yani her çiftlik denemeniz bir aşı olsun bir şey zaten sayıda uçaklar. Ama siz bu sürüyü oluşturup kendi bu ortamınızda, çiftlik ortamınızda istediğiniz şeyleri deneyerek onların sağlığı için gerekli şeyleri oluşturabilirsiniz. Yani bu çalışmalar için iyi. Ayrıca bazı çok merak edilen yani biyolojik olarak merak edilen hayvanların tekrar yani kazandığını süreleriz. Yani. Evet. yani biyolojik çalışmalar amaçlı olarak mümkün ama diğer yani orada ancak mesela bir iki klondan sonra veya bizim şey, Anadolu yaban ölümünde şey gibi ee, Hayvanlar ölü bulunuyor veya yani yeni ölümüş bulunuyor. Ee, Birçok hayvan yani eğer haksa çeşitçilerde ayrı ayrı yaparsan da aynı taktik. Olsun diye. Evet. Yani hoş olabilirsiniz. Evet. Canlı solucu ile oktaymaların yine elbette. Ürememle ürünün olması gerekir. Yok hayır. hayır. Üremem hücresi. E, ayrıca şeyde, e, normal stomatik hücre olarak da mesela buzullar altında kalmış, e, DNA'sı çok bozulmamış e, hücreler kullanabiliyor. Yani bizim bildiğimiz şekilde cidara, şeyi olan, çepe, e, zara olan hücreler bulmamız gerekmiyor. Ben yani sadece DNA'sını kullanabilirsek, yani DNA bozulmamışsa, e, mükleosu şey olarak sağlamsa onu kullanabiliyoruz. Mesela e, sperma hücrelerinde niyonizasyon e, denen bir teknik var. Yani siz kurutuyorsunuz. E, Donluk, kurtarak donluyorsunuz ve ondan sonra onları kullandığınızda e, normal fertilizasyon, nikro bile sağlayabiliyorsunuz. Yani O açıdan hücrenin e, tam zinsin formunda olmasına gerek yok. Ama niye de mamutlarda böyle bir e, Örneğin bulmasına rağmen ilman çalışmalar da yavru hareket edilmemeli. hayvanların birbirine benzememesi bu epigenetik bir şirketler çok ağır, niye Şimdi bizim de vardı harcadılar. Bir tanesini kullanmak için nokta varken bu kulaklar yerden ıbaren şey, biz de onu çok araştırdık. Hatta onu koymamışız. biz. <gülüyor> Ee, i̇lk doğan hayvanlarımız olacak diye biz üniversitede e, rektör bir açıklama yaptıktan sonra basın çok ilgi gösterdi daha henüz doğular olmadan önce ve e, bir e, hangisini bilmiyorum e, bir dize dergisinde çok hoş bir karikatür yapmışlar şimdi e, bir bilim adamı yanında bir karınca diyen bir kanyeşik öyle bir hayvan sıralanmış. üstte omuzlarımız doğacak diye. <gülüyor> <gülüyor> Tüm yorulamadık. <gülüyor> bir de asistanımız, bizim bu hücrelerle uğraşan bir asistanımız vardı. Ona dedi ki bak böyle bir şey olursa. Ve <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o çocuk da geniş anlığı Acaba nasıl <gülüyor> <gülüyor> e, bir şey çizdiler? Sonra, bizim biraz kulaklık farkındaydı. Ama genetik analizleri tabi bir de bir aynıydı. Ee, onu çok evet. araştırdık. Şurada diğer resimlerde de fark etmişsinizdir. Yani klon hayvanlarda özellikle çok renkli hayvanlarda kedilerde zaten çok belirgin. Bu sıralarda da mesela klon olmasına rağmen evet. de değişiklikler var. Bunu da daha çok e, ayrı annelerden bu hayvanlar doğuyor. Yani siz taşıyıcı farklı oluyor genelde. Ve ee, tabi de dışında kervanları şunu söylüyorum. E, bu meronositlerin de dağılma olsun, çoğalması olsun bu e, teus içi değişik şeylerde şeylerle O yüzden biz e, hatta bu şeyleri de gördük. E, Zarife'nin e, annesinden bir tane mumifiye bir yavru çıkmıştı. E, Yaklaşık üç uç, buçuk aylıkken e, mumifiye olmuş. E, o da anne Zarife gibi kulak yapısı aynıydı. Yani e, onun da böyle gördük. Fakat kedilerde durumu farklı. Kedilerde, özellikle bu çok renkli kedilerde bu şekilde kediler zaten daima dışında küçük sinir akneasyonları, yüz durumları var. Evet. Aklınız şeye göre, yani kediyi aldığınız e, deli beki renklenme yalnız etkiliyor. Çok renkli oluyor kediler. Evet, i̇ki renkli çıkmış durumda. Üç renkli olmayacak. bu evrim açısından bakıldığı evrimi canlıdaki evrim olarak düşünüyor ama aslında evrimin e, çevreden ayırarak koşulmak mümkün değil. Çünkü e, e, çoğu hayvanlarda siz çevre farklılığını doğal olarak içine bırakmış oluyorsunuz. E, evrim yani türün bireylerine bilgi aktarmasıdır. Yani, ki canlılar kalabilsin, ki yaşayabilsin. E, bu da çevreyi uyum içerisine sağlıyor. Siz, kod lece şey yaptığımız zaman değirinin de e, önünü kesmiş oluyor. Yani dolayısıyla birey eee çevreyi uyumu öğrenmiş oluyor. Yani öğrenmemesi söz konusu. Dolayısıyla şey toplama eee o bireyin eee çevreye uyumunu e, yok edecek. Yani çevreye uyum sağlayabilme özelliği, yani devrinleşme özelliği yok edecek. belki yani birkaç nesil sonra o artık So then you can take care of how señor that was holding Yani o kötü durumda iyi durumda, o yüzden çan evlisi şeklinde bir çeşitlilik çok önemli. Hı. Ama siz evlilik koşullarda işbireme bir şekilde belirli özelliği, gösterme olasılığı gidecek kişilere zorlayıp e, çalışmalıdır. Biz e, mesela hayvanlarda da zaten amaçlık tamamen bu. İndardır, yani hayvanlık oraya çıktı, ilk gençleştirdiği zamandan itibaren daha an da benim için. Tabii ki bu, bu çan evlisini daha detaylı hale amaç. Ve e, ama insanlar da işte bu mesela e, dilbilimdeki çok güzel e, bebek halde yani, bir ilkesini kullanarak eee bunun devre halinde en güzel alınıyor. bir amaç. Amaç önemli. Yani bu sosyal çok Yani siz lastiklik amaçlar da baltişlere ve çalıştayda Yani çok zeki adamları e, komünlarsınız ve çok önemli bir projeyi tartışırken bir yerde kapattığınızı gösteriyorsun. Etik, bunun etik tarafları var ama ailesi. aile size, aile ama geliri bağlı ama aile size bu. Bir kez daha yapılıyor diye düşünün. Yani Tabii. bunun yapılmayacağı, yapılmadığını, şu anda aile size bunu söyler. Şunu söyleyebiliriz, bu tüm dünyada yasak öncelikle yasaklanmış durumda. Bunun dışında e, yani. Bu konuda insan klonlamayla ilgili, özellikle terapeutik klonlamayla ilgili çalışmalar buna rağmen düşünüyor ve insan embriyosu klonlamayla elde edilebildi. Ama daha sonra e, bu dört günü işte, bilasyon sürelerine birlikte ulaştırdıktan sonra embriyokücüye çevrilmesi işlemini klon embriyolarda henüz yapılamadı. E, birkaç sene önce bir e, ekip bunu yaptıklarını söyledi ama daha sonra yapılmadı anlaşılıyorca ilk yayınları diye bir şey, ilk okuyucular diye son dönemlerde eserler, bu şeyler sorunlar çıktı. Ama buna rağmen e, özellikle de e, sizin söylediğiniz amaçlar değil de daha çok şey amacıyla yani niye çocuğu olmayan kişilerin kendi bilimden bir e, çocuğum olsun amacıyla e, yaptıklarını söyleyen ekipler var özellikle bir, bir İtalyan ekip var bizim niye yapacağız diye ama sonra onlarda iyi adım attı en azından bir çıkmaktı ama şu var yani ilk tabi bizi, bizi teknoloji bilimlerden alnı neye veriyor ki onlara bakmamız lazım yani bir şeyi tamamen kesinlikle olmayacak demek ki çok zor çünkü öyle şeyler daha sonra da daha baskın çıkıyor ki herkes bunu kabul edebilir hale gelebiliyor ama tabi ki her şey kişinin bu açıda e, bu işi bilen kişiler tarafından çok... Dolayısıyla artık kopyalamadan ikiz, benim bilimcimi fiziksel olarak denilen bir genetiğini tersine taşıyor. bilimcimi Dolayısıyla benim kopyam ne kadar olsa bile veya bir şey bilim, yani sahip olduğum için ikisini kopyorsa bile benim bilimcim onun biyolojik altyapısını kullanarak e, onun hakkında bir değerlendirme yapmıyor. E o zaman e, kopya ne olursa olsun. Yani ne kadar bir pekiyle özdeş olmuş olsun, ee, o bilinç mekanizması onun dışında ve biz onu kopyalamak için de sallıklamıyoruz. Gerektiğini tamamen kopyalıyoruz ve evet. o genellik de, e, yani birçok şey zaten tartışma konusu yani genellik bir çevre bir insanın özelliklerini oluşturuyor. E, tabii hepsi sizinle birbirinize iç iş içe bağlantılar o Brezilya'nın çocuklar gibi bir film vardı. Orada kitleri kullanmıyorlar ve kesin sonuç alabilmek için de bu daha belli oldu olmadan bir <gülüyor> işte eski bir film. E, Sizin dediğiniz gibi hayali sanıyoruz, hayal yapıldan daha sonra kötü bir film olarak da yaşamıyor. Şimdi her çocuğu ayrı ailelere yerleştiriyorlar ve o aileleri de manuvviyediyorlar. İşte git yerin babasını o ailenin babasını 13 yaşında öldürüyorlar bu tür şeylerden sonuç ortaya çıkıyor ama evet, bu bilgiye ve gerçekten Esen için ben düşünerek Newton yasasını değiştirebilir miyim, Değiştiremem. Bundan şunu çıkarabilir miyim, bilinç fizik dünyayı etkilemiyor demem lazım. Ama fizik dünya bilincini etkiliyor demem lazım. Peki, niçin onu etkiliyor, onu etkilemiyor belki de onu etkilemiyor. Şimdi bu örneklerden çıkan sonuç şu. Mesela e, skalet yansımını düşünelim. Ben e, ikizim var, elimden aynı bilinç özelliklerine sahip, ama şunun garantisini vererek ben bir yere gittim, e, aynı gezdiyorum, aynı gezdiğimi bile, mesela biraz helaliyet deyip e, yemekte dişimi kırdım, onun acısıyla e, skalet canlısına karşı ikisiz görüntü olabilir, benim ikizim çok hoşlanabilir. Ve o anda çok hayati bir karar dolayısıyla ikimiz birbirimizden tamamen ayrılabiliriz. Fizik diyen bir ruhu ezgileri bilinci meydirinde. Ama bilinci aynı zamanda fizik dünyadır. Çünkü tarih ve sosyolojik eğer fizik çevre ise insan bilinciyle kurulu, kuruluyor. yani Birken e, olmasaydı ama bak öyle olmazdı yani. Fizik dünya hata ona bağlı olarak belki sanayi gelişemezdi. Sanayi gelişemeyince e, işte çevre kendileri böyle olmazdı. Bakın neden neleri etkiliyor? Biz bütün bunların hepsini kontrol edemeyiz. Yani biz de olsa kontrol edemeyiz. Kelo şartlarını aynı kurma taraftan bir üçüncü aralıklı geçiş çok hesabı değil. Ne zaten şu şartlar için Emreo'nun kök ücretiyle ki şansmanın ben Çünkü o kadar büyük yararlar var, kullanmadığımız zaman emreo'nun yani kök ücretiyle, o şahsa ani, o şahsın hastalığın özelliğini ödenecek bile bir hücre Bunun için kendini, yani bunun etikleri bir, bir şey Ocağın yok. en çok burada etik olarak söz e, konusu en önerildiğinden şey bilgisayarın üç tane birleştiği anda bir otaynede geldiği anda ilk bölümdeler başladığı anda o bir e, insan yavrusu düşündü. O kereşit yavrusu düşündü. Ama biz Müslümanlar olarak bir Doğal olarak düşünüyorum. İnsan yararlı, insan sağlığının yararlılığını ee, nedeniyle de, Ama, e, de güzel, i̇şte, bizim Ama tabii kökü çok büyük bir baskı olunca bizim ülkemizde çekimsel kalmayı seçen ileri arasındaki şey. Aslında karşı olmamış yani. Evet. şey söyleyeyim Bu bir şey, devamlı bir şey. şey bu Batı ülkelerinin aldığı kararlara karşı bizim uyanık olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu Batı ülkeleri de mezali de ABD, Almanya gibi Yani dünyanın kısayı çok az. Ee, o yüzden büyük bir var diyelerde. E, işte, İram, ay, İram,